Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulullah. Soru soruldu. Eşler babalarının maaşını almak için formaliteden boşanıyorlar. Bu boşanma geçerli midir? Alınan paranın durumu nedir? Günümüzde birçok insan sırf devletten maaş alabilmek için eşinden resmi olarak boşanmakta ve yalan beyan ile devletten maaş almaktadır. Böyle bir yola başvuran birçok insan var maalesef. Halbuki kardeşlerim bu boşanma e, basite alınacak bir durum değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar nikah, Boşama ve ricat. Yani boşadıktan sonra tekrar eşine dönmek. Demek ki şakasının bile söz konusu yapılamayacağı nikah hususunda böyle bir yola başvuranın durumu acaba ne olur? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Yani boşananların nikahı gider ve eşiyle başka bir erkekle evlenip boşanmadıkça tekrar bir araya gelemezler Çünkü bu Kur'an'da ifade edilmektedir. Değerli kardeşlerim, Ayrıca bu bir aldatmadır. Yalandır ve hile yaparak haksız kazanç elde etmek demektir. Bir Müslümanın böyle bir şey yapması asla caiz olmaz. Bu yolla elde edilen maaş ve ikramiyeler kesinlikle haram olur. O halde, Aklı başında hiçbir Müslümanın böyle bir yola başvurmaması gerekmektedir.